Velhamdülillah ve salatu ve salamu ala Resulillah Birazdan kıyamet alametleri bahsine geçeceğiz. Buna geçmeden evvel bazı konular hakkında bilgiler vermek istiyorum. İslam alimleri bu hadiseleri kıyametin alametleri olarak kabul etmişler. Bu hadisi şerifleri birazdan inşallah paylaşacağız. Kıyametle alakalı bilgiler gayb sahasına girer. Gayb nedir? Bu konu hakkındaki bilgiler yalnız Allahu Teala'nın verdiği bilgilerle öğrenilebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemede Allahu Teala'nın vermiş olduğu bilgilerden zaten bunları öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 60 yerde temas edilir. Yine bu ayetlerde gaybı sadece Allahu Teala'nın bileceği anlatılmaktadır. Burada el suresinin 26 ve 27. ayetlerinde Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Allah Teala bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarından kimseyi haberdar etmez. Ancak bildirmeyi dilediği peygamber müstesna. Evet, işte kıyamet, ahiret, Cennet, cehennem ve daha başka şeyler hakkındaki bilgiler Allah tarafından efendimize bildirilmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi de bunlardan pek çok hususu biz ümmetine haber vermiş. Şüphesiz peygamber efendimiz aleyhisselam'ın ümmetine bildirdikleri ancak Allahu Teala'nın bildirmesini murad ettikleri. Zira efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u bildirmesiyle beşeri idrak sınırlarını aşan ve ancak nur-i nübüvvetle kavranabilen hakikatlere de vakıf olmuştur. İsra-Miraç hadisesinde olduğu gibi. Fakat Efendimiz tebliğine memur olduğu hakikatlerin dışında kendisine özel olarak bildirilen bu bilgileri ümmetine nakletmemiştir. Nitekim bir başka hadisi şerifinde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 Yüksek sesle Allah'tan yardım isterdiniz. Tirmizi ve İbn-i Maced'e geçiyor bu hadisi şerif. Ve son olarak kıyamet alametlerine geçmeden önce, ölüm, kabir, kıyamet, ahiretle alakalı olarak, aklın o düşünce hudutlarını aşan bilgilerin insanoğluna verilmemiş olması, elbette şu hayatın nizamının bozulmaması hikmetine binayen, Allahu Teala'nın ayrı bir rahmet tecellisidir. Çünkü insanoğluna tüm ayrıntılar verilse, onun hafıza gücünü, akıl gücünü, idrakini aşan bilgiler de verilmiş olsaydı, belki de buna tahammül edemeyip, cinnete sürüklenir, bu da hayatı yaşanmaz kılardı. Halbuki insana verilen ölüm ve ötesine dair ilahi ve nebevi bilgiler, Hayatın nizamını bozmak için değil, tam tersine şu üç günlük hayatımızı düzgün bir şekilde yaşamak, hayatımızı düzene sokmak ve ahireti düşünüp bugün yaptığımız yanlışlardan uzak kalmaktır. Maalesef buna rağmen insanoğlu çoğu zaman kendisine lazım olan gerçeklerin peşine düşmek yerine öğrendiğinde kendisine zarar verecek şeyleri merak edip bilmek ister. Halbuki bazı hususları bilmemesi aslında ona bir lütuf ve rahmettir. Mesela bir insan bir sene sonra öleceğini öğrenseydi nasıl olurdu hali? Hayattan zevk alabilir miydi? Düşünün. Bir sene sonra hangi halde öleceğinizi bilseniz, her gün o 365 gün hayatınız var diyelim, ölüp ölüp dirilirdiniz tabiri caizse. Dolayısıyla insanı bekleyen ölüm, kabir, Sırat, hesap gibi dehşetli yolculuklar ve gelecekte neler yaşayacağının bilinmezliği büyük bir heyecan ve endişe sebebi. Bugün kıyamet alametlerinin genelini, yani küçük ve orta alametleri aktarmaya geçeceğiz. Bunları sizlerle paylaşmamızın sebebi kendimize biraz çeki düzen vermemiz ve yaklaşan kıyametin ne kadarının şu an dünyada gerçekleşmiş olduğuna kanaat edip tefekkür etmemizdir. Allahu Teala'dan niyazımız aktaracaklarımızın bundan sonraki hayatımızda güzel bir şekilde yön vermemize vesile olmasıdır. Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet konusunda kendisine sorulan sorulara karşı onun ne zaman gerçekleşeceğine dair bir malumatının olmadığını zaten açıkça ifade buyurdular. Bununla birlikte ümmetinin ibret alması için yani bugünkü programımızda olduğu gibi sakınmaları için kıyametin ne zaman olacağını kopacağını değil alametleri hakkında sadece bilgi vermişlerdir. Muhammed Suresinin 18. ayetinde şöyle buyruluyor. Onlar kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar? Değerli kardeşlerim, kıyamet alametlerinin bir kısmı Deccal'in zuhuru yani ortaya çıkması, güneşin batıdan doğması gibi insanların görebileceği yani fiziki haldedir. Bazıları ise insanların ahlakının, dindarlığın zayıflaması türünden görülmeyen ama hissedilen manevi alametlerdir. Uzak alametler, küçük alametler diye ayranlar olmuş. Bugün sizlerle paylaşacağımız maddeler, Bizim için her biri ibret olacak ve kıyamet alametlerinin küçük ve orta kısmında yer alan alametlerdir. Ve her bir maddeyi dinlediğinizde eminim bizler gibi siz de bu alamette çıktı. Vallahi bu da vuku buldu diyeceğiz. Allahu Teala'dan niyazımız dilimizin bağını çözmesi ve hayırlara vesile kılmasıdır. Amin. Kıyametin gelişini iyice yaklaşmadan evvel haber veren pek çok alamet vardır. Bu gibi alametler daima müminleri uyarmakta ve ahirete hazırlanmalarını hatırlatmaktadır. 1- Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesi Efendimiz, Nebiler silsilesinin son halkası, nübüvvet takviminin son yaprağıdır. Doğumundan, kıyamete kadar bütün insanlığa gönderilen ve kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmeyecek olan son peygamberdir. Dolayısıyla kendisinin cihanı teşrifi, dünyaya gelmesi, kıyametin de habercisidir denir. Müslim ve i̇bn Macede şöyle geçer. Hazreti Cabir radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah hutbe irad ettikleri zaman gözleri kızarır, sesi yükselir, düşman sabah veya akşam üzerinize hücum edecek, kendinizi koruyunuz diye ordusunu ikaz eden bir kumandan gibi heyecanı artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını bir araya getirerek benimle kıyametin arası, şu iki parmağın arası kadar yaklaştığı sırada ben peygamber olarak gönderildim buyururlardı. Düşünebiliyor musunuz? Bundan 14 asır evvelinde bahsedilmiş. İkincisi, dini ilimlerde cehaletin artmasıdır. Heysemide geçen hadisi şerifte şöyle buyuruluyor. Kur'an'ı öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz. Ferayiz ilmini öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelmesi yakındır ki, iki kişi ferayize dair bir mesele üzerinde tartışırlar da, aralarında hüküm verip meseleyi halledecek bir alimi bulamazlar. Aynen böyle. Dini ilimleri öğrenip yaşamak Müslümanlara farstır, değil mi? İnsanların dini duygularının zayıflaması sebebiyle İslami ilimlerle yeterince meşgul olmamaları ve sonrasında da dinlerini ihlasla yaşamamaları da Kıyamet alametlerinden biri sayılıyor. Diğer bir hadisi şerifte ise bu konu hakkında şöyle buyrulmaktadır. Elbisenin nakışı silinip gittiği gibi, İslam da silinip gider. Hatta oruç nedir, namaz nedir, hac ve umre nedir, sadaka nedir bilinmez. Kur'an-ı Kerim bir gecede kaldırılıp götürülür. Yeryüzünde ondan tek bir ayet bile kalmaz. Bir takım çok yaşlı erkekler ve kadınlar kalır ve biz atalarımıza yetiştik. Onlar la ilahe illallah cümlesini söylüyorlardı. Biz de onu söylüyoruz diyecekler. Hazreti Huzeyfe radıyallahu an bu hadisi nakledince yanında bulunan Sıla radıyallahu an o yaşlılar namaz nedir? Oruç nedir? Hac nedir? Sadaka nedir bilmezken ''La ilahe illallah'' cümlesi onlara bir fayda sağlar mı?'' diye sordu. Huzeyfe bu suale cevap vermedi. Ama Sıla bu sorusunu üç kere tekrarladı. Her seferinde Huzeyfe ondan yüz çevirdi. Sıla bir defa daha tekrar edince, ''Ey Sıla, kelime-i tevhid onları hiç değilse ebedi bir cehennemden kurtarır.'' dedi ve bunu üç kere tekrar etti. İbn-i Mace'de geçen bir hadisti. Buhari'de geçen hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. İlmin kaldırılması, cehaletin kökleşmesi, içkinin içilmesi ve zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir. Bugünkü durumu lütfen şöyle bir aklımıza getirelim. Dini ilimlere dair genel bir cehalet içerisindeyiz. Bunu bugün maalesef görmek için alim olmaya lüzum yok. Aynı şekilde içki ve zina o kadar sıradan ve yaygın hale geldi ki bu çağda zina bile suç kabul edilmiyor. Hatta evlilikler gericilik diye adlandırılıyor. İnsanın nefsani arzularının tatmini önünde Neredeyse hiçbir sanır kalmamış gibi. Bugün Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem daha iyi anlıyoruz. Kendisi ne buyurmuştu? Merkepler gibi herkesin gözü önünde zina etmek isteyen kimseler demişti zinakarlara. Maalesef bu durum 14 asır öncesinde olmadı ama gerçekleşti. İşte bu kimselerin durumu, Üzerlerine kıyamet kopacak o en fena, en talihsiz kimselerin halinden farksız. Burada zikredilen günahlar, dünya ve ahiretin kendisiyle ayakta durduğu ve korunduğu, dinin zorunlu olduğu şeylerin bozulduğunu gösterdiği için önemli zikredilmiş. İlmin ortadan kalkması, dinin bozulmasına. içki aklın gitmesine, zina da neslin mahvolmasına, fitnelerin çoğalması can ve malın zarara uğramasına sebep oluyor. Halbuki zaten kadın, erkek, her Müslümanın vazifesi nedir, en önemli değeri nedir, bunları korumak değil midir? Dinimiz, aklımız, neslimiz, canımız ve malımız bunların hepsi bugün yer ile yeksan olma durumuna doğru gidiyor İşte bu da alimler tarafından bu beş mühim esasın bozulması alemin harap olacağının en önemli habercisi zira insanoğlunun başıboş bırakılmayacağı ilahi bir vaat ve bir zaman var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyeceğine göre, kendisi son peygamber olduğuna göre, bu emanetleri mahveden, değerini bilmeyen, hatta ona zarar veren insanlık nereye doğru gidiyor? Gayet net bir şekilde görülüyor. Allah korusun. Ve üçüncü madde, fitnelerin, Adam öldürme hadiselerinin çoğalması, bu o kadar eskilere dayanıyor ki, Hazreti Osman'ın radıyallahu an hilafeti zamanında başlamış bunlar. Ancak tabi her dönemde buna benzer şeyler yaşanmış. Yani bu fitnelerin hepsinin aynı anda aynı asırda olması gerekmiyor. Bunlar kıyamete kadar farklı zamanlarda. ...farklı şekillerde gerçekleşiyor. Fitnelerin, adam öldürme hadiselerinin çoğalması. Hakim ve Buhari'de geçen bir hadisi şerif var, konumuz ile alakalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir gün, ''Öyle bir zaman gelecek ki, okumaya meraklı kurra çoğalacak. Fakihler yani dini anlayan, yaşayan alimler azalacak.'' Ve bu suretle ilim çekilip alınacak, kargaşa ve anarşi çoğalacak buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram herci anlayamadıkları için ey Allah'ın Resulü herç nedir deyince birbirinizi öldürmenizdir buyuracak. O kargaşa ve anarşi mevzusunu herç kelimesiyle buyurmuşlardı. Onun anlamını da birbirinizi öldürmeniz diye buyuruyor. Ve devam ediyor. Daha sonra öyle bir zaman gelecek ki, insanlar Kur'an okuyacaklar, okudukları boğazlarından aşağı geçmeyecek. Allah Allah! Yani Kur'an okuyor, ezberliyor, belki hafız oluyor. Veya namazda Kur'an'dan, Evet, ayetler okuyoruz ama kalplerine tesir etmeyecek, onu hayata geçirmeyecek. Evet, bu devirde böyle, eee bu da böyle yapmıştı, bugün bu kelimeler kullanılmıyor mu? Aynen onun gibi, bankadaki faizin veya dedikodunun şüpheli onca şeyin artık sıradan hale geldiğini maalesef öyle görüldüğünü, bilmiyor muyuz? Ve devam ediyor. Ondan sonra öyle bir zaman gelecek ki münafık, kafir, müşrik, müminle Allah hakkında müminin söylediği sözler gibisini söyleyerek tartışacak. Allah Allah! Günümüzde takvadan uzak yaşıyoruz. Böyle olduğu halde birileri Kur'an ve sünneti kafasına göre, bana göre diye yorumlayan, dinde yenilik reform diye bağırıp duran, dışarıdan bakıldığı zaman okuduğu yer etiketi alim olan, kendisine modernist veya tarihselci, bir şeyler diyen sözde ilahiyatçıların, sözde İslam adına, Müslümanlarla mücadele içinde bulunan tekfircilerin yani sen kafirsin, sen şöylesin diyerek bugün terör estirenlerin ve yine dinin doğru yolunu zafa uğratan cahillerin çoğalmış olması da bu nebevi ifadeleri teyit etmiyor mu? Bunca dinimizi istismar eden örgütün kişiliklerin absürt hal ve hareketlerde bulunan, on dört asırdır gelen bu ilme hıyanetlik eden, sözde hoca vasıflı insanların olmasına ne dersiniz? Halk arasında güzel bir söz vardır. Bana eleştirde bulunan adam bari müselman olsa derler. Yani hem dinden bahsedecek hem Kur'an-ı Kerim Haşa insan kelamı mı diyecek veya efendim efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın anlattığı hadislere riayet etmeyecek ama kendisi dini anlatacak. Kimi Adem Aleyhisselam'ın babasının olduğunu söyleyecek böylece kafa karışıklığına sebebiyet verip evvela alimleri değersiz kılacaklar başardılar. Sonra vatandaşın aklında hadis-i şerifler var mıydı, yok muydu, zayıf mıydı, kilolu muydu türünden konuşacaklar, bunu başardılar ve şimdi esas gayeleri olan içinde insanın nefsine ağır gelenlerin çıkarıldığı bir Kur'an-ı Kerim anlatmak istiyorlar. Alimler, hadis-i şerifler ve şimdi Kur'an-ı Kerim. Bu insanların, Gerçek yüzü işte bu şekilde ortaya yavaş yavaş çıkıyor. Ama bundan 14 asır önce senin benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bize uyarıyor. Onlar Kur'an okuyacaklar ama okudukları boğazlarından aşağı geçmeyecek. Yani sadece senden benden bahsetmiyor. Biz de bugün öyleyiz ya. Kur'an okuyoruz ama maalesef Ayrı hataları yapıyoruz. Aynı Kur'an'da okuduğumuz Kur'an'da Rabbimizin Celle Celaluhu sakın yapma dediklerini yapıyoruz. Rabbimiz af buyursun. Sadece biz değil, hadi diyelim niyetimizden bir şekilde kurtulmaya çalıştık. Niyetim kötü değildi ama aramızda niyeti kötü olduğu halde aynı Kur'an'ı okuyan ve insanların kafasını karıştırmak için bazı etiketleri almış, Hacalı, Hocalı, şuradaki bir fakülteyi bitirmeyi hepsine almış insanların türeyeceği bir zaman deniyor. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli bir ikazda bulunuyor bizlere. Bu ikazı Abdullah bin Ömer radıyallahu anha iletiyor kendisine sunduğu bu ikaz aslında şu an Hepimize gelen bir ikazdır. Buyuruyor ki: Ey İbn Ömer, dinine iyi sarıl. Dinine iyi sarıl. Zira o senin hem etin hem kanındır. Dinini kimden öğrendiğine iyi dikkat et. Dini ilimleri ve hükümleri istikamet ehli alimlerden al sağa sola meyledenlerden alma. Değerli kardeşlerim, şununla bitirelim bu bölümü. Bir toplumda dini bilgiler eğer azalırsa, eğer dine karşı davranış yani dindarların dinini düşünenlerin sayısı azalırsa, orada huzursuzluk olur, fitneler olur, insanlar daha fazla kendine düşünmeye başlarlar ve bencillik arttığı için bana göre Kur'an'daki ayet böyle, bu hadis bana göre böyle demeye başlarlar. Menfaati ne istiyorsa onu takip edecektir. İyilik duyguları körelecektir ve her fırsatta kötülüğe bir artış, bir kapı aralanacaktır maalesef. İşte bu da bu madde yani fitnelerin adam öldürme olaylarının çoğalmasına bir sebeptir. Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun, insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, katil niçin öldürdüğünü, de öldürülen de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek.'' Lütfen bugünü biraz düşünebilir misiniz? Eline silah verilen, kandırılmış veya efendim zihni boşaltılmış bir şekilde uyuşturucuyla paranın esiri olmuş insanlar şurayı vur, burayı bombala, burayı patlat diyor birileri onu yapıyorlar. Menfaatleri veya akılsızlıkları için. Kimi öldürdüğünden haberi yok. Müslüman kardeşi. Kendisi belki de akrabasını vurdu haberi yok. Bu olayları da görüyoruz. Ve öldürülen, suçu, o konuda hatası olmayan yavru, bir hanım kardeşimiz, bir dede, bir nene, savaşta iki tane karşı ordu bir araya gelirler. Buyurun savaşın ölen ölür, eğer imanları varsa ölenleri şehit olur, kalanları gazi olur. Ama savaş meydanı değil, orayı bombala, Buraya füze at, şunu patlat, şunu öldür. Bugün aynı tabloları görüyoruz. 14 asır evvel katil niçin öldürdüğünü, öldürülen de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek buyrulmuş. Ashab-ı kiram sizin gibi, bizim gibi şaşırmış olmalı ki bu nasıl olur deyince bu herçtir diyecek. Yine o herç kelimesi geldi yani fitne, kargaşa, anarşidir. Öldüren de, ölen de ateştedir cevabını verdi Müslim'de geçen bir hadistir. Yani bazı ülkelerin, Müslümanların üzerine şuculuk, buculuk, ırk vs. sebeplerden dolayı fitne sokmaları, buna uyan maalesef akılsızların da birbirlerini sen benden aşağıdasın, ben senden şöyleyim diyerek, üç kuruş menfaat için öldürmeleri sebebiyle, Mısır ne haldedir? Bugün Arap Yarımadası ne haldedir? Suriye ne haldedir? Irak, Afganistan ne haldedir? Lütfen düşünün. Her yerde aynı şey var. Perde arkasında, aynı güç odakları var. Birileri, bir taşeron örgütü olarak seçiliyor, bilmem ne kadar para vaat ediliyor ve sonra o coğrafyada kan, gözyaşı, çoluk, çocuk, kadın, yaşlı demeden birileri, birilerini öldürüyor. Sonra bakın, Müslümanlar ne halde diyerek sözde barış götürmek için bu oyunu tezgahlayan insanlar sahne alıyorlar. Bu seferde ne yapıyor? Hem silah satıyorlar iki gruba Oradan kazanıyor silahtan dolayı. Hem petrolü varsa, yeraltı kaynakları varsa onları sömürüyor. Ve dünyaya diyor ki, bakın ben insanlık yapıyorum. Burada bunlar birbirini öldürüyorlardı. Ben de onların yanında ne yapıyorum? Kolluk kuvveti olarak emniyetlerini sağlıyorum diyor. Bu filmleri çok gördük. 14 asır önceden gelen... Maalesef bu hadis-i şerifleri ama iyi anlayamadık, idrak edemedik. Sizi sarsacak bir hadis-i şerifle devam ediyoruz. Hem Buhari'de hem Müslim'de geçen bir hadis-i şeriftir. Yine bu konuyla alakalı son örneğimiz olsun devam edelim. Buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bir adam bir kabrin yanından geçerken kendini o kabrin üzerine atıp ah keşke şu kabirde yatan adamın yerinde ben olsaydım kadının yerinde ben olsaydım diye kendini yerden yere vurmadıkça dünya hayatı son bulmayacaktır o kimse dindarlığı sebebiyle değil, başına gelen belalar yüzünden böyle davranacaktır. Allah Allah! Duyabiliyor musunuz kardeşlerim? Kadın da olsan, erkek de olsan diyelim, yoldan geçiyorsun, nasıl üzerinde belalar varsa, nasıl bir hayatta yaşıyorsan, artık Allahu Alem, ya şu teyzenin yerinde ben olsaydım da, bu günleri görmeseydim, bu olaylara şahit olmasaydım denilecek günler. Ve bunlar çok dindar olduğu için şunun yapması yasak, şunu yaparsa başına bu gelecek diye din konusunda bir engellemeden değil, dolayısıyla değil, başına gelen belalar yüzünden böyle davranacak. Yani bazen olur ya, dünyada günah işlemek istemiyorum. Şöyle imanla bir ölsem, Rabbime kavuşsamdan dolayı değil öyle olayların yaşandığı bir zamanda yaşayacak ki ölmeyi isteyecek. Anlıyoruz ki kıyametin kopmasından önceki bir zamanda hayat insanlar için bir azap haline gelecek. Yani derler ya canımdan bezdim diye. Belki de bir yaşadığına bin pişman olacak insanoğlu. Aynen iki evvelki, efendim... Hadis-i Şerif'te aktarıldı gibi. Katil niye öldürüyor haberi yok? Öldürülenin haberi yok. Dinle, imanla alakası olmayan kimseler bile dünyadan nefret edip ölmeyi arzu edecekler. İşte böyle bir sözde hayatta hayra yönelmek, salih ameller işleyebilmek zordur. Düşünün açlığı, kıtlığı, evinize ekmek götüremediğinizi, sadece siz değil, milyonlarca insanın elektriğinin olmadığını, bunun aylarca sürdüğünü suyun efendim yudum yudum insanlara verilebildiğini temizlenemediğinizi çocuğunuzun açlıktan Allah korusun efendim bağıra bağıra vefat ettiği zamanları bir aklımıza getirsek sadece hayal etsek bile bize yetiyor nasıl mutlu olabilir nasıl hayra hasenata yönelir ve yüzümüz gülebilir. Karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplamadan evvel salih ameller işlemekte acele ediniz emri işte bu yüzden. Çünkü öyle zamanlar geldiğinde bunları yapmak zor. Bugün Allah Celle Celaluhu diyebiliyorsun. Bugün hanımınla, kocanla. Haydi paramız olmasa da maddi durumumuz bir yarım kilo çekirdek alıp evinde çitleyebilirsin şöyle hiç imkanın yok pandemi şu bu ama şükredeceğimiz çok şey var oturup da çocuğunun saçını okşarsın yavrum hadi bakalım şu portakalı yiyelim diye bu zamanlar az önce ifade edilen zamanlar gelmeden önce dikkat etmek gerekiyor Allah'ın salih kulları Birbiri ardından ahirete göçer Geride Arpa ve hurmanın Döküntüleri gibi değersiz kimseler Kalır Allahu Teala'da Onlara hiç ehemmiyet vermez buyruluyor Buhari'de hadis-i şerif Rabbimiz Hakkımızda hayır olana buyursun Muhafaza eylesin o zamanlardan Amin Ve bir başka madde Bir konuda hangi konuysa o konuştuğu Veya yaptığı iş o konudan anlamayanların, işinin ehli olmayanların o konuda hiçbir söz hakkı olmaması gerekenlerin orada olması. Ehil olmayanların söz sahibi olması. Bir başka kıyamet alameti diye aktarılır. Ebu Hureyre radıyallahu an. Hani o kedilerin babası dediğimiz zat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir yerde sahabileriyle konuşurken bir bedevi çıka geldi. Bedevi neydi? Çöllerde yaşayan gezgin efendim bir vatandaş şekli, göçebe. Kıyamet ne zaman kopacak dedi o bedevi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini hiç kesmeden konuşmalarına devam ettiler. Bunun üzerine sahabilerden biri dedi ki, Bedevi'nin sorusunu duydu fakat Efendimiz soruyu beğenmedi dedi. Başkası da hayır dedi, soruyu duymadı o yüzden cevap vermedi. Kendi aralarında konuşmaya başlayınca hepsinin konuşması bitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndü. Kıyamet hakkında soru soran nerede buyurdular. Bedevi, Buradayım ya Resulallah dedi. Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle buyurdular. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu mesela soru sorulduktan sonra buna benzer sorularda bekleyip düşünüp bazı konularda Cebrail Aleyhisselam'ın da kendisine bildirdiklerinin olduğunu biliyoruz. Allahu alem belki o durumlardan bir tanesiydi. Diyalog şöyle devam etmiş. Emanet zayi edildiği zaman Kıyameti bekle Buyrulunca Bedevi Efendim demiş Emanet nasıl zayi olacak Şöyle cevap verilmiş Emanet Ehil olmayan kimseye verildiği zaman Kıyameti bekle Alimlerimiz Bu konu hakkında Çok anlaşılır örnekler vermişler Şöyle Ben sana bunu emanet olarak verdim Bu emaneti sen koruyamadın. Sadece bunu anlamayın derler. Yani bilgisi olmayan, tecrübesi olmayan o konu hakkında, o kurum hakkında, o yer hakkında hiçbir bilgisi, değeri yok. Ehli değil, işi bilmiyor ama onun konuşma hakkı olmasıdır. Onlar da üstlendikleri vazifeleri hakkıyla yerini getirmezler. Kendi menfaatlerinin peşine koştukları ve pek çok haksızlıklara daldıkları için kısa sürede işte her şeyin düzeni böylelikle bozulur. Bugün bunu da çok iyi anlıyoruz. Bakıyoruz bir yerde görevli, e, o konu hakkında bilgili mi mesela değil. Ama şunun tanıdığı, bunun akrabası. Efendim şuradan bir isim verilmiş, onun sayesinde işe girmiş. Peki bu konu hakkında ehil mi, kabiliyeti var mı? Herhangi bir derecesi var mı, ter dökmüş mü, tecrübesi var mı? Örneğin, bugün bunu çok iyi anlıyoruz cidden. Bir iş yerinde bir şekilde gelmiş, ya okulunu okumuş ama okulda kendini geliştirememiş, sadece ezber yapmış, veya insani ilişkileri çok zayıf ama bir yerde müdür olmuş diyelim, personel ile ilgileniyor, baya bir tezatlıklar oluyor. İşte emanetin ehil olmayana, verildiği zaman işin hakkını veremeyecek liyakatsiz kişilerin gündemde olması iş sahibi olması yine hadis-i şeriflerde geçmiş ve bir başka hadis-i şerif 5. maddedeyiz zamanın hızlı geçmesi bu maddeyi ayrıntıları bazı örnekleri vermeden de geçsek zaten anlayacağız Aynen yine bugün diğer maddelerde olduğu gibi zaman nasıl geçiyor? Aa daha dün cumaydı nasıl cuma? Bir daha geldi falan. Ömürde böyle geçiyor. Ama bunu Tirmizi'de geçen hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır zaten buyuruyor. Şöyle Zaman yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu yakınlaşma öyle olur ki ''Bir yıl bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta da bir gün gibi, gün saat gibi, saatte saman alevi gibi veya kibritin tutuşup hemen sönmesi gibi kısa olur.'' Allah Allah! Dünyanın sonuna doğru mal, mevki, makam en ön planda gaye olacak. İnsanlar onunla daha fazla meşgul olacaklar, eğlenceye dalacaklar veya artan fitneler sebebiyle korkularından dolayı günlerin, gecelerin nasıl geçtiğini bilemeyecekler ve zamandan istifade edemeyecekler. Ömrün kısalığına, zamanın ne kadar bereketsiz olduğuna bir işarettir. Bereket deyince hemen aklımıza cebimizdeki para, veya evimizdeki ekmek, yediklerimiz geliyor. Zamanın da bereketsiz olması var. Kardeşlerim, bugün o kadar gereksiz şeylerle görsel olarak ilgileniyoruz ki. Belki bu kayıtları dinlediğiniz, YouTube'da dolaşırken, aa sağ tarafta bir video varmış, aa bu çok komikmiş, bu çok enteresanmış. Veya canım sıkılıyor ya, şöyle birkaç saat... Canımın sıkkınlığı gitsin takılayım diye ah ah mahvettiğimiz o zaman tam da anlatıldığı gibi. Mal, eğlenme, zevk ve para. Boş zaman kardeşim. Aslında şöyle bir düşünsek. Bugün yani dünden bugüne 24 saat içinde ben ne yaptım? 8 saat yattım diyelim. 8 saat çalıştım. Çalışırken Allah'ın Celle Celaluhu kurallarını uyarak mıydı bu? Mesela eve geldim, ne kadar televizyona baktım ve izlediklerim dünyam için, ahiretim için veya mesleğim için, ailem için ne kadar önemliydi? Bana katkısı ne oldu? O saman alevi cümlesini duydunuz. Maalesef bugün yani adamlar yapıyor abi ya. Çok saçma bir video çok gereksiz bilgiler ama izletiyor kendini gülüyoruz arkadaşla falan dediğimiz milyonlarca video şarkıları türküleri sözde televizyon programları vesaire bunların içinden yararlı olanları hem bu dünya için hem ahiretimiz için yararlı olanları geçiyorum tamamı çöplük ve o saman alevi gibi kibritin tutuşup hemen sönmesi gibi peki bize faydası ne? O 24 saat içinde, diyelim 3 saat YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta işte takıldık bugünün tabiriyle. Fayda ne kadar, zarar ne kadar? Ve en önemli zarar, senin ömründen çaldığı o boş saatlerinin hesabı ne kadar kardeşim? Olay bu. Bazen soruyorlar, abi. Şöyle şiirler insana hoş gelen bir şeyler anlatsan da daha fazla kişi dinlese izlese öyle bir gayemizin olmadığını tekrarlıyoruz mesele ağır gelse de nevse doğruyu anlatmaya çalışmaktır doğru yolda gidenlere özenmektir ve iyiliği güzelliği anlatırken kardeşim bu da yanlış demektir o yüzden bu konuda bize mesaj yollayan kardeşlerimize konunun tam burasında da bu bilgiyi verelim. Allah razı olsun. Sizin iyi niyetinizi biliyorum. Şöyle konuşsanız, böyle yapsanız, şunları ekleseniz daha güzel, çok güzel. Ama ne olur? Sayıya takılmayın. Kalabalığa mahkum olmayın. Bir şeyin ne kadar rağbet görmesi veya görmemesi bunları önemsemeyin. Siz iyilerden olmaya çalışın. Allah'a dua edin. Ya Rabbi! Ayağımı ne olur dininde sabit eyle, ayağım kaydırma'' diye dua edin. Sayıların, rakamların bir önemi yok. Zaman hızlı geçiyor kardeşim. Ve dünya malının çoğalması altıncı madde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Buhari'de hem Müslim'de geçen bir hadisinde şöyle buyuruyor. Bu konuyla alakalı. ''Sevininiz ve ''Sizi sevindirecek şeyler ümit ediniz. Allah'a yemin ederim ki sizler için fakirlikten korkmuyorum. Fakat ben sizden öncekilerin önüne serildiği gibi, dünyanın sizin de önünüze serilmesinden, onların dünya için yarıştıkları gibi, sizin de yarışa girmenizden, dünyanın onları helak ettiği gibi, sizi de helak etmesinden korkuyorum.'' Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin aşılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Vay bize, vay bize, vay! Burada yanlış anlaşılmasın. Hemen birileri çıkıp da, ''Efendim, Müslümanlar hep fakir mi olmalı?'' ''Hayır, abartmamalıyız, cebimize parayı koymalıyız kalbimize değil.'' ve bitmek, tükenmek bilmeyen heveslerimizden kurtulmalıyız. Zengin olacaksan ol. İnsanlara faydan olur. Zekatını verirsin. Burada zengin sahabeler yok muydu? Vardı. Mevzu fakirlik, zenginlik değil. Dünya malına yarış olarak devam etmek. Ben senden daha fazla kazanmalıyım. Onu geçmeliyim. Dünya hırsından bahsediyoruz. Yoksa zengin olmanın da bir zarar yok o konuda imtihanını geçtikten sonra değerli kardeşlerim dünya tatlıdır manzarası hoştur lakin Allah celle celaluhu dünyanın idaresini size verecek ve nasıl davranacağınıza ne gibi işler yapacağınıza bakacak o halde dünyadan sakının ve kendinizi koruyun buyurmuşlar aç gözlü olmak yani mevzu o Dünya malının çoğalması Eyvah ben efendim, bir şeyler biriktiriyorum Ev alacağım veya Çocuğumun hastahane masrafı için Ameliyat için bunu yapacağım falan Eyvah mahvoldum Bu değil mevzu Bu konuda abartılı davranıyor olmamız Gözümüzün doymaması Bugün 3 lira sana verildi Ya bir 5 lira alsan var ya Nasıl mutlu olacağım falan O 5 lira alıyor 5 lira aldığın zaman Niye 7 lira değil 7 aldın 10 bunun hiçbir şekilde duru durağı yoktur. Kendimizi kandırmayalım. İşte şu hadisi şerifle bitirelim. Dünyanın son günlerinde halifelerinizden biri malı saymaya bile gerek duymadan avuç avuç dağıtacaktır. Bu zamanı da anlatıyor, buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların geleceğini de anlatıyor. Belki zamanla daha da artabilir ama Şüphesiz ki günümüzde de bunlara rastlanıyor. Yani bugün de hayır sahibi insanlar var mı? Var. Malı saymadan diyor verecek diyor. Al al al. İşte Mehdi aleyhisselam bahsinde ilerleyen günlerde kıyametin büyük alametleri bahsinde inşallah onu da aktarırız. Kendisi de çünkü bir isteyene on verecek buyruluyor. Yine bugünü ilgilendiren ama 14 asır öncesinde buyrulan, Kıyamet alametlerinden biri deniyor, selamın zayıflaması. Ahmet ve Hakim'de geçen hadisi şerif şöyle, Kıyametten önce hususi selam zuhur eder. Yani insan sadece tanıdıklarına selam verir veya birilerinin yanından geçerken tanıdığı veya aralarından elediği insanlara selam verir. Devam ediyoruz, ticaret iyice yayılır. Hatta kadın ticaret hususunda kocasına yardım eder, akrabalarla bağlar kesilir, yalan şahitlik zuhur eder, hak üzere şahitlik yapılmayıp gizlenir ve dünyevi ilimlerin yaygınlaşması sebebiyle insanlar dini ilimlerde cahil olurlar, nasıl abdest alacaklar, kim öldükten sonra kime ne kadar mal vermeli, haklar, hukuklar nelerdir mesela, Bunları bilmeyecekler ama dünyevi ilimlerde alim olacaklar. Matematik şöyle, şu böyle, bu böyle derken onlar da geçerli ama dini unutacaklar. Kıyamet alametlerinden biri de kişinin sadece tanıdığı kimseye selam vermesidir buyruluyor yine hadis-i şerifte. Bugün Arif'e tarif gerekmiyor. Maalesef bu konuda da öyle. Apartmandan Çıkacaksınız ve asansörden yukarı çıkacaksınız. Karşılaştığınız birileriyle selam yok. Sokakta selam yok. İş yerine girerken selam yok. Hatta birisi selam verdiği zaman selamle diyorsunuz. yüzünüze garip garip bakıyorlar. Acaba benden bir şey mi isteyecek? Öyle? Dilenecek mi bir şey? Bir kitap mı satmaya çalışacak? Camimize bağış mı isteyecek? Çünkü bu hale getirdik selamı. O açıdan artık o bahaneyle, bu bahaneyle insanlar bugün selam vermiyorlar. Halbuki selam Allahü u Teala'nın selamı, kelamıdır. İşte bu da aktarılmış en önemli örneklerden bir tanesidir. Selamı zayıflaması. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği diğer bazı kıyamet alametleri de İki büyük ordu birbiriyle harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bu iki grubun ikisi de aynı davayı güttükleri halde aralarında büyük bir harp olacaktır. Otuza yakın yalancı ve melun deccaller türemedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bu deccallerin hepsi de kendisinin Allah'ın Resulü olduğunu iddia edecektir. Zelzeleler çoğalmadıkça... Zaman birbirine yaklaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yine aranızda mal çoğalıp sel gibi akmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Mal o kadar çoğalacak ki, mal sahibi malanın zekatını kim kabul eder diye endişelenecektir. Bir kişiye zekatını vermek isteyecek fakat o benim buna ihtiyacım yok diyecektir. Buhari'de geçiyor. Zekat verilecek insanların bulunmaması hangi dönemde olmuş? Ömer bin Abdülaziz Allah rahmet buyursun zamanında olmuş. Önümüzde de yaşanacak diye aktarılmış. Bugün bile zenginliğinin artması sebebiyle bazı yerlerde gerçek manada zekat alacak birini bulmak bazen tabi diyorum her yerde değil kolay olmuyor. Fakat dikkat etmek lazım muhtaçlara karşı duyarsızlık sebebiyle. Sadece kendi yaşadığı çevreye bakıp toplumda fakir kimsenin olmadığını düşünmek gaflettir. Örnek olarak efendim 7 bin lira 8 bin liranın altında kiralık daire bulamadığınız bir yerde, siz hiç dışarı çıkmadan televizyonda, internette bu tür görüntüleri görmeden balkondan etrafa bakarsanız kimsenin aç olmadığını, herhangi bir maddi probleminin olmadığını düşünürsünüz. Ama dünya böyle değil. Değerli kardeşlerim işte hadis şeriflerde geçen ve bugün sizlerle beraber paylaşmak istediğim son küçük ve orta alametler kısmındaki kıyamet alameti dünya malanın çoğalması demiştik ve en önemli mevzulardan bir tanesi fitneler ve fesatları haber vermişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Kişi doğrudan yemese bile ona, ona tozundan bulaşacak buyruluyor. Ebu Davud da geçiyor. Ben bilerek ve isteyerek faiz yemiyorum diyen bir insan bile belki aldığı ekmekten bir alışverişten maaşının bir kısmından vesaire bulaşacak diye bu tefsir edilmiş. Yine Öyle bir zaman gelir ki kişi malını helalden mi, haramdan mı kazandığına hiç aldırış etmez. Buhari'de geçer bu hadis. Allah Allah. Bugün olduğu gibi değil mi? Maalesef. Helal mi? Ya bu, bugün böyle ne yapayım yani? Başka mesleğim yok, başka işim yok. Şimdi işi nereden bulacağım diyoruz mesela. Evet. Hazreti Sevban anlatıyor. Radiyallahu an. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu yabancı kavimlerin yiyicilerin birbirini sofralarına davet ettiği gibi birbirlerini sizin üzerinize çullanmaya çağıracakları zaman yakındır buyurmuşlar. Orada bulunanlardan bir tanesi. Ya Resulallah o gün sayı olarak biz az olduğumuz için mi bu durum başımıza gelecek? Cevap şöyle. Hayır. Bilakis o gün siz çok olacaksınız. Lakin sizler bir selin getirip yaydığı çer çöp gibi hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zafı atacak. Allah Allah. Ve devam ediyor. Zaf da nedir diye sorulunca dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmama duygusu buyuracak. Ebu Davud'daki hadis şeriftir. Ya Bugün Müslümanların kuvvetini kırmak için, Müslümanları bölüp parçalamak için, yok etmek için kendi aralarında düşmanlık da olsa birbirlerini işbirliği yapmaya davet eden kimleri kimleri biliyoruz. Ve bu kılı kıyafet olarak baktığınızda dindar görünen insanlardan biri de olabilecek. Bugün olduğu gibi değerli kardeşlerim, çer çöp gibi hiçbir ağırlığı olmayan İnsanlar olduk bugün. Doğu Türkistan'dan Suriye'ye. Irak görüyorsunuz oradan Afganistan'a Mayanmar'a kadar dünyada Müslümanlar kırılıyor, zulme uğruyor. Sözüm ona bazı ülkeler altınların, petrollerin esiri olmuşlar. Gıklarını çıkaramadıkları gibi Müslümanları katledenlerle ortaklık yapıyor. Hatta onları destekliyor. Hatta kendi dinlerine alay edecek derecede alçalıyorlar. Bunları artık görüyoruz. Tabi bunlar vatandaş değil, o ülkenin fertleri değil, yönetim kadrosundan bahsediyoruz. Vatandaş ne yapsın? Kardeşlerim, sayımız bugün çok. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu, yardım ettiği zaman biz güçlüyüz. Nasıl ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında sayıca azdılar ama Allahu Teala Celle öyle bir korku veriyordu düşmanın kalbine, Müslümanlara baktığı zaman titriyorlardı. Bu ne kadar Allah'a Celle Celaluhu yakın olursak, onun şeriatına, onun kurallarına göre bu hayatı tanzim edersek oluyor. Şimdi bak, bilmem kaç milyar Müslüman, ama bir mahalle kadar hükmümüz yok. Mahallenin muhtarı kadar bile sözümüz yok dünyada. Bu duruma düştük. Sebep ne biliyor musunuz? Yine kızacaksınız bana İbrahim abi. Yine aynı şeyleri söylüyorsun. Yine bizi sıkıyorsun diyeceksiniz. Hayatımız bu halde oldukça bizim saatlerimiz gereksiz, berbat, incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerle geçerse filmlerle... Efendim, gereksiz tabii filmlerden bahsediyorum. Gereksiz televizyon programlarından. Sadece geyik muhabbeti için... İçerisinde çok affedersiniz, ana avrat birbirlerine sövdükleri bir takım videoları yayınlayıp bunlara milyonlarca insanın tıklandığı haberini aldıktan sonra bir Müslümanın içi cızlamıyorsa, ''Vay bizim başımıza gelen'' demiyorsa, ''Vay bizim kültürümüze, hay bizim aklımıza'' demiyorsa arkadaşlar, bir şeyler gitmiştir bizden. Bugün bunlar bizim iyi günlerimizde olabilir bu kadar sessiz kalmak bu kadar dünyaya eğlenceye dalmak bu kadar İslam'la ilgili birileri konuşunca şu hoca konuşuyor bu adam konuşuyor bilmem ne aman çevir dersek yine mi kabir ya yine mi ölüm ya yeter ya dersek kendimizi kandırırız ölümü ne kadar tehir etmeye çalışırsanız ne kadar düşünmemeye çalışırsanız o kadar aslında yakınlaşırsınız Allahu Teala Paylaşmaya çalıştığımız bu fitnelerin cümlesinden bizleri muhafaza buyursun. Rabbimiz Celle Celaluhu çok olumsuz, hepimizin yüreğini yakan... Ve bugün hepsi maalesef çıktı günümüzde aynen bunlar oluyor dediğimiz şu kötülüklerin azalması için çalışan bir karıncanın taşıdığı yükle dahi olsa safını belli eden bir kişinin doğru yolu bulması için elinden geleni yapmaya hazır olan hizmet ehli kardeşlerimizi yanımıza versin. Etrafımızda o kardeşlerimiz olsun. İstekli, arzulu, sadece kendi hayatını, kendi amiyane tabirle mangarını, cebini, dünyasını değil, ben dinim için bu kardeşimle beraberim diyen kardeşlerimizi yanımızda cem eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu samimi kullarından eylesin. Son nefeste imanla gidenlerden eylesin. Dünyada da, ahirette de afiyet buyursun. Kendisinden başka kimsenin huzurunda eğilmeyecek, iradeyi ve nefsine karşı güç ve kuvveti nasip buyursun yavrularımızı kızlarımızı oğlanlarımızı hanımlarımızı kocalarımızı yani biz insanları af buyursun kendi nefsimize baş başa bırakmasın özellikle dininde ayakları sabit olanlardan eylesin Rabbimiz Celle Celaluhu kendi rızası neredeyse o rıza doğrultusunda yaşamayı nasip eylesin kendisinin sevmediği ve bize nehyettiği, yasakladığı ne varsa onu da bize kötü göstersin, yılandan kaçar gibi kaçalım. Nefessiz kalırmış gibi ondan kaçalım. Bunu bize nasip eylesin. Amin. Amin. Amin. Haklarınızı helal ediniz. Sürçülisan ettik, affola. Son olarak söylüyoruz. Kıyametin ne zaman kopacağını... Sadece Rabbimiz Celle Celaluhu bilir. Bu mevzular gır gır şamata olsun, şöyle bir bilinmezlik, bir gizem, bir tılsım aransın diye değil. Ders alalım, ibret alalım diye aktarılır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet şu zaman kopacaktır buyurmamıştır. Sadece alametlerini bizimle paylaşmıştır. Biz de dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Affola hatalarımız. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Elhamdülillah ve salatu <Sessizlik> ve selamu aleyh rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem.